Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Men yehdihi Allahu fe la mudille lehu ve men yudlil fe la hadiye lehu. Neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve neşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya aleyh halı din ağamın etkili Allah hakkı tukatı ve la temutun illa ve intem muslimon. Ya aleyh halı din etkili Rabbekum aldi xalakum nefsin wahebe ve xalak minha zewjha ve beth minhuma rijalan kethiran ve nisaa ve etkili Allah aldi tsaalun bhi ve alarham in kana aliyum rabi Ya Yücelh l-kum ağımal-kum ve yığfır l-kum dünub-kum. Vmen yutgir ve Rasul Lhu, f-qud ifaza fuzan âzıma. Ama بعد, f-ınn aṣṭaql haddît kitāb Llaah, v-kiyır l Muhammed sallallahu aleyhi v-sallem, v-şer l-umur muhdeṯat-ı ha, v-kullu muhdeṯe بعد. dostlar, değerli kardeşler. Allah sizlerden razı olsun. Bizi davet ettiniz. Biz de İstanbul'dan geldik. Davetinize icabet etmeye çalıştık. Rabbim bizleri burada topladığı gibi cennetinde, firdevsinde toplasın. Burada bulunuşumuzu kendi rızası için yapılmış güzel işlerden saysın. Ve yarın ahirette önümüze gerçekten bizi azaptan koruyan, cennete sokan amellerden saysın bu yapmış olduğumuz işleri. Öncelikle ben Kendimi tanıtayım. Halim Ayıldız ismim. Halim Ayıldız diye de bilinir, söylenir. Ümraniye'de, Okurder'de, o bölgedeyiz. Okurder ismini belki duyanlarımız var dernek olarak. Dernek faaliyetleri olarak orada çalışıyoruz. İnşaat üzerine çalışıyoruz. Şahsen böyle bir durumumuz var. Burada bulunuşum aslında bugün Adem Hoca'ya niyabeten. Yani Adem Hocam Adem söz kesen hocamız bizim Ümraniye'den, Allah razı olsun kendisinden, değer verdiğimiz hocalarımızdan. Ee, onu aslında bugün görecektiniz ama Allah'ın kaderi e, ayağında bir burkulma oldu ve alçıya aldılar aya, ayağını. Dolayısıyla e, gelme konusunda özrü mazereti oldu. Selamları var size. Onun selamını ileteyim. Ee, gerçekten burada bulunmayı gerçekten istiyordu. Ama Allah'ın kaderi, fırsat, imkan bulamayınca yazılmış olan şey öne geçti. Dolayısıyla bugün yok. Ama Allah nasip edersem daha sonra yine inşallah burada sizinle beraber olma çalışır. O olmayınca bizi görevlendirdiler. Biz de gelmiş olduk. Tabii çok da ehli olmadığımız halde önünüzde oturuyoruz. Yani burada ben de biliyorum ki hakikaten içinizde, benim söyleyeceğim sözlerle ilgili daha önceden çok ciddi malumatları olan kardeşlersiniz sizler. Ama biz din nasihattir ve hatırlatma işi bizim dinimizde önemli işlerdendir. Bu baptan dinleyin beni, bu baptan söyleyeceklerimi kabul edin. Yoksa benim burada söyleyeceğim sözler zaten tahmin ediyorum ki hepinizin malumu olan şeyler ve garip olduğunuz şeyler değil. Fakat her gün beş vakit namazı kılıyoruz. Ertesi gün bir daha aynı beş vakit namazı kılıyoruz. Tekrarlıyoruz. Hayat tekrardan devam ediyor. Allah'a ibadetler tekrarla devam ediyor. Bizler de insan olarak, insan unutmayla ilgili bir kelime sürekli unuttuğumuz için Rabbimiz kendisine kulluğu bize sürekli hatırlatıyor. Bazı ibadetleri böyle aynı zamanlara koymuş bize kendini hatırlatması için. Şüphesiz kulunu en güzel şekilde o yarattı, neye muhtaç olduğunu da o iyi bildiği için böyle dilemiş, böyle tanzim etmiş. Onun için neden bunlar aynı şekilde tekrar, daha dün aynı beş vakit kıldık, bugün niye kılıyoruz diyor muyuz demiyoruz. Dolayısıyla bıkmadan tekrar ediyoruz çünkü Rabbimiz öyle istedi. Bizim şimdi burada söyleyeceğimiz sözler de belki duyduğunuz. Bildiğiniz şeyler ama inan önce kendi nefsim için hatırlatma, daha sonra da kardeşlerime hatırlatma. Belki konuşurken de siz de diyeceksiniz ki, kardeşim ben, ben de şunu hatırlatayım, ilave edeceksiniz, buyurun edebilirsiniz. yani Bugün sizinle aslında benim e, bir anlamda tanışma, e, sohbet etme e, toplantımız olsun. Niye söylüyorum bunu? E, aslında konu başlığı olarak da ben kimim? siz kimsiniz, biz kimiz gibi bir konu başlığıyla da geldim. Neden diyeceksek, insanların kendini, içinde bulunduğu konumu, sahip olmuş olduğu değerleri, kimliğini, kişiliğini bilmesi gerçekten her şeyden önce ona lazım olan bir şeydir. Çoğunlukla, çoğu sefer bunları kendimizle ilgili çok sorgulamış değiliz. Mesela ben Halim Ayıldız, Ay Kendimi çokça, Sorgulamış değilim. Hani Halim Ayıldız ismiyle kendimi tanıtırım insanlara. Ama e, bu isim benim kendim için seçmiş olduğum bir isim değildi. Öyle mi? Evet. Ben bile seçmedim bu ismi. Bayburtluyum. Dolayısıyla doğduğum yeri de ben seçmedim. Annemi, babamı da ben seçmedim. Bunlarla ilgili hiç seçme bana ait bir şey değildi. Ama... Önce bunlarla tanıtıyorum kendimi. Benim kendi üzerimde bir seçimimin olmadığı konuyla ilgili size kendimi tanıtıyorum. Hepimiz öyleyiz. İçinde yaşadığımız toplum içerisinde bazı tanıma şekilleri şu sözünü etmiş olduğumuz şeylerle alakalı. Mesela insanlar bulunduğu bölgelere göre birbirlerini tanımaya başlamışlar. Sahip olmuş olduğu Kavme göre birbirlerini tanıma başlamışlar. Bize böyle öğretilmiş. Hemşeri olmak daha bir tanımaya layık gibi görülmüş. Halima Yıldız Bayburtlu. Peki ben Bayburtluysam ve bu ismi de almışsam acaba bu isimle övünebilir miyim? Benim aslında seçmememe rağmen. Bu benim için övgü vesilesi olabilir mi? Olamaz. Konuşuyoruz. Olamaz. Gerek. Olmaması lazım. Mesela Trabzonlu, bakıyorsunuz ona her yer Trabzon. Ama e, Trabzonlu olmak İstanbul'da da olsa, Kayser'de de olsa ayrı bir meziyetmiş gibi duruyor. Fakat kardeşim Trabzon'da dünyaya gelmek senin istediğin, irade etmiş olduğun bir şey değildi ki. Sen niye bununla övünüyorsun diye sorsan başka der. Öyle mi? Sen bununla övünürsen, Çingene de çingeneyle ölsün. Var mı böyle bir selahiyet? Çünkü onun da çingene olarak dünyaya gelmesi kendi iradesiyle olan bir şey değildi. Biz kimiz aslında şu sözünü etmiş olduğumuz şeylerle kendimizi tanıtırken kendi sahiplendiğimiz şeylerle ilgili değil. Kendimizin seçip tamam bunu ben istedim dediğimiz şeylerle ilgili kendimizi tanıtıyor değiliz. Kendimize ait olmayan daha doğrusu kendi irademizin o konuda seçimi olmayan şeylerle ilgili bazen övünmeye başlıyoruz. Ben Diyarbakırlıyım. Ben, demin kardeşim vardı dedi Mardinli mi dedi. Mardinliyim. Ben Bayburtluyum. Mesela Bayburtlu, ben kendi hemşerilerimi biliyorum. Gerçekten Bayburtlu olmak sanki e, ayrı bir özellikmiş gibi övünmeyi bitseverler. Ama Bayburtlu olmak senin elinde olan bir şey değildi ki. Belki de buradaki birçok kimseye sorsak, şu doğmuş olduğun, nereye ait olduğunu sorulduğu zaman söylediğin yerin, memleketin orası olmasını ister miydin? Kimisi Amerikalı olmak ister. Seçimi ona bıraksa, kimisi Mekkeli olmak ister. Kimisi Çinli olmak ister. İster misiniz Çinli olmak? <gülüyor> Bak istemeyen de olabiliyor yani. Fakat bunları biz seçmedik. Değerli kardeşler seçmediğimiz halde ne aşağılama gibi bir duruma o seçmediğimiz şeyi düşürebiliriz. Sen nerelisin? Erzurumlisin. Bırak abi Erzurumlu yaramaz. Böyle bir deme hakkımız yok kimseye. Ne de sen nerelisin? İstanbulluyum. Bakın ben İstanbul'dan geldim. Daha bir İyiyim sizin gönlünüzde. Öyle olabilir mi ya? Değil, alakası yok. İstanbul'da olmak, Bayburtlu olmak, Ankaralı olmak, nereli olmaksa bu seçmediği halde insana övgü meselesi olabilecek bir iş. Değil. Onun için ırklarımız tıpkı kavmimiz, anne babamızın soyu sopu olan bir de Ayyıldız soy ismi var bende kendimi tanıttığım. Soy ismim Ayyıldız. Bunu da ben seçmedim. Asil bir soydan geliyor. Evet asalet insanların nezdinde konuşulan bir şey. Ama hakikaten seçim olmadığı bir konuda övgüye layık bulunmam yahut da yenilmem aslında çok tuhaf duran bir şey. Çok güzel bir şey var ki değerli kardeşler. Benim bir kardeşim var. Çin'de bir kardeşim var. Endonezya'da bir kardeşim var. Kanada'da. Tanımıyorum. Orada dünyaya gelmiş, orada yaşıyor. Bu kardeşimle ben, bu kardeşimle ben seçmiş olduğu şeylerden dolayı aynı değerlere sahibim. Öyle ki, kendi seçmiş olduğu şeyle ilgili Allah onu övmüş, biz de övünebiliriz. Tıpkı ne gibi? Elhamdülillah Müslüman'ın insanın sahip olmuş olduğu, elde etmiş olduğu, kazandığı değerlerle, kendi çabalayıp elde ettiği değerlerle övünmesi ya da başkalarının övmesi hakkı olabilir mi? Abi. Olabilir. Yani adam çalışmış, iyi bir usta olmuş. Başkaları övebilir mi bunu? Abi. Övebilir. Yani der ki çalışmış, çabalamız, adam gerçekten mahir bir usta. Adam iyi bir mühendis, adam gerçekten sahasında iyi bir doktor dediğimiz zaman övgü kabul ediyor. Çünkü niye? O konuda çalışmış, çabalamış bir gayreti olmuş, o seviyeye ulaşmış. Birileri de seçmiş, bütün zulümlerin içerisinden adaleti seçmiş. Bütün pisliklerin içerisinden hidayeti seçmiş. Bu övgüye layık değil mi? Bu övülmesi gereken bir şey değil mi? Asıl övülmesi gereken bu. Ama kardeşler içinde yaşadığımız toplum içerisinde hep bize öğrettikleri şey neydi? Hiç bunlarla övünmeye e, sayfa açmadılar bize. Bize neyimizle övdürdüler, övdürdüler bizi? Buralıysan oralı olmayla övündük. Tabii ki insan yaşadığı bölgede beraber hayat sürdüğü insanlar içerisinde onlarla Aynı ortak değerleri paylaştığı için tabii ülfet bulur. Bir iyilik bulur. Ama asla o, o sözlerle ilgili, yani o insanın e, sahip olmuş olduğu temel değerler, Allah'ın onu yaratmış olduğu, o kendi seçimi olmadığı meselelerden temel değerleri ayrıdır. Yani iman ettiği şeylerle kendi seçip Müslüman oldum dediği şeylerle, üzerine yaratıldığı şeyler ayrı şeylerdir. Birisi gerçekten Övme yedi ya da yerme kabul edebilir ama diğeri asla kabul etmez. Bu farkı özellikle gerçekten çok kalın çizgilerle belli etmek gerekir ki ondan sonra ben kendi kimliğimi sizin önünüzde sunabileyim. Bugün bana imkan verişiniz ve şurada sizinle oturup sohbet ediyor olmam valla seçmiş olduğumuz şeylerle alakalı. Yani Şöyle deselerdi, bayburtlu birisi gelecek, burada oturacak. Ne alakası var yani? Işte? Niye gelsin, niye konuşsun yani? Yani hiç alakasız bir şey. Demek ki bir kardeşimiz gelecek. Bize Allah'ın dininden bazı kelimeleri aktaracak. Dendiğinde kalbimiz ülfetle ona yaklaşıyor. Bunun sebebi nedir? Allah'ın içimize koymuş olduğu hidayet. Ve bizim seçtiğimiz bu hidayet yolu. İşte bizi biz yapan ben kimim deyince asıl öbür kimliklerimden ön plana çıkmak zorunda olan kes, gerçek kimliğim. Yoksa Halim Ayıldız falanca tarihte doğar, büyür, yaşar, işte, sonra ölür. Onunla ilgili defter dünya hayatında kapanmıştır. Ahirette de gideceği yer Allah muhafaza eğer Allah katında bir kıymeti yoksa çok kötü bir yerdir. Şayet Allah katında bir kıymeti varsa o isim yaşar. Devam eder. İşte zaten bizi biz yapan değerler bizim gerçekten seçtiğimiz kıymetine binaen seçtiğimiz değerler. İşte bunun için biz kardeş olmuşuz. Yoksa gerçekten şu içinde bizim Seçmiş olduğumuz dinimizi bir düşündüğümüzde Allah'ın bize ikramının olduğunu gerçekten çok iyi hissetmiş oluruz. Bu ikram şöyle ki dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman ismiyle isimlendirdiği zaman, isimlendirildiği zaman benim kardeşim olduğunu ve benim ona sevgi duymam gerektiğini hissediyorum. Hangi anlayışta böyle bir yakınlık var? Hangi anlayışta böyle bir yakınlık var? Biz bunu neden üstün tutuyoruz? Rabbimiz bizi bu şekilde vasıflandırdığı için. Bizim ortak bir ismimiz var. Bizi tarif eden o da İslam ismi. Müslüman ismi. Bu sebepten dolayı birbirimizi sevmek, birbirimizle kardeş olmak zorundayız. Rabbimiz bizi benim ailemden, benim doğduğum yerde doğup, benim soy ismi tanıyıp, taşıyıp, benim gibi şekli sureti olan kimseyle bazen kardeş kılmayıp Çin'deki bir adamla beni kardeş kılabiliyor. Doğru mu bu? Ne sebebiyle? İmanımız, İslamımız sebebiyle. İşte aziz olan bu değil midir? Yani benim aslında aynı anneden, aynı babadan dünyaya gelmiş insanla kardeşliğimi bir kenara itip yerine göre diyorum. Yoksa şu olmasın. Gidip evde hemen kardeşsiz bir tarafa benim başka kardeşlerim var demeyelim. Onları bir tarafa itip asıl tanımıyor da olsam hiç de görmemiş de olsam belki günün birinde karşıma çıkacak o gün tanışacak da olsam onun kardeşliği bana belki de 25 yaşına kadar aynı yerde büyüdüğüm kişinin kardeşliğinden önemli duruma geliyor. Bu ne sebebiyle? İman sebebiyle. İşte Böyle bir dinin mensuplarıyız biz. Aradaki farkları, aradaki farkı imana çeken birbirine benzerliğine göre değil, doğduğu yere göre değil, sahip olduğu isme yahut da akrabalık bağına göre değil, sahip olduğu imana, aynı inanca sahip olması sebebiyle buna çekilmiş durumdadır. Bunun kıymetini çok iyi bilmek zorundayız. İşte bunun kıymetini bilmek Müslümanların kendi içerisinde Müslüman kimliğinin nasıl olması gerektiğine dikkat etmesiyle ön plana çıkar. Şimdi biz kendimizi Halim ayıldız olmaktan Elhamdülillah Müslümanım demek kimliğine getirdiysek peki biz gerçekten Allah'ın Bizi Müslümanlar olarak isimlendirdiği isme mutabık mıyız Buraya bakmamız lazım şimdi Yani Halim Ayıldız mı dedim kendime Öyle misin diye Sorduklarında bak abi kimlikte yazıyor Nerelisin Bayburtluyum Gerçekten mi bak abi kimlikte yazıyor Dedik Müslüman mısın elhamdülillah gerçekten mi Bak abi kimlikte yazıyor Yetiyor mu bu Bu olabilir mi Tam şoför Nereden anlıyoruz? Bak abi ehliyeti var Olur mu bu? Oluyor yani Almış oluyor Ben 10 sene arabasız ehliyet kullandım Efendim? Yok Arabasız ehliyet kullandım Yani ehliyet aldım Arabam yoktu o zamanlar eğer birisi bana şoför demiş olsaydı çok büyük yanılgıya düşerdi. Sen öyle misin abi? <gülüyor> Şimdi arabasız ehliyet kullandığım zaman ama çok rahatsın hiçbir polis seni çevirmiyor araban nerede diye. Ama yani, şayet araba olup da ehliyetim olmamış olsaydı belki o zaman sıkıntı doğabilirdi. Bu işin esprisi şu fark var ama Bizler neye aitsek onun kartını taşıyor olmamız yeterli değil. Onun bilgisini ihtiva ediyor olmamız gerekli. Tıpkı Müslüman olmamız ismen yeterli değil. Cismen Allah'ın bizden istemiş olduğu vasıflarla olması gerekli. Şayet biz bunu ortaya koyamamışsak sorulduğunda bak abi kartımda yazıyor dememiz karşımdakini ikna edecek değildir. Nitekim herhangi birimiz bir otobüse bindik diyelim adamın yolda yürüyüşü seni bir yerden aşağı atacağı belli abi ne yapıyorsun sen ne biçim şoförsün dediğin zaman ben 20 yıllık şoförüm ehliyetim de var dese sizi ikna eder mi bu? dünyalık iş bu arkadaşlar dünyalık işlerle ilgili teslim etmiyoruz kendimizi. Niye? tehlike var. Büyük tehlike işte ebedi hayatla ilgili ise sadece bir kartta bu vasfın yazılı olması gerçekten ve buna itimat ederek yani yaşantımızı terk etmemiz şu isme terk etmemiz daha büyük bir tehlike çünkü ebedi hayat var. Artık orada dönüşü olmayan bir hayat var. Bunun için Tekrar bir daha sormamız lazım. Biz kimiz? Biz kimiz arkadaşlar? Evet. Şu ismi biz söylerken, yani kimliğinde Müslüman yazılı bir Müslüman olduğumuz için mi Müslümanız, yoksa kişiliği Müslüman olduğu için mi Müslümanız? Müslüman için. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama acaba bu işin hakkını verebiliyor muyuz Bu konuyu beraberce düşünmek istiyorum sizinle Gerçekten ben böylesi ortamlarda bazen bu tür soruları sorarak kendim de düşünme imkanı buluyorum. Çünkü bazen arkadaşlardan öyle güzel şeyler çıkıyor ki onlardan nasihat alıyorum. Değerli kardeşler bizler Müslümanlar olarak birçok sorunla karşı karşıyayız. Doğru mudur? Doğru. Karşı karşıya kaldığımız sorunların halledilmesi ile ilgili hangi yolu tutmamız lazım? Müslümanlar olarak söylüyorum. Yani tesettürcü bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. O kisin o kisin Koran hatalarını değiştirsin. İslamla alakalı diyorum. Kur'an ve Sünnet mi dedin abi? Kitap ve Sünnet dedim. Başka farklı bir şey söyleyeyim var mı? Yani Müslümanlıkla ilgili zaten bu var. Yalnız başka arkadaşlar da var. Yine kendisini Müslüman diye tanımlıyor. Biz kimiz diye ya da sen kimsin kardeşim dediğin zaman ben Müslümanım elhamdülillah dedi. Tamam kardeşimsin. Neyle tarif edeceksin kendini? Kur'an ve sünnet. Ama bakıyorsunuz o tarafa gitmiş ben bu tarafa gelmişim. Nasıl iştir? Burada Kur'an ve sünnet ters bir soru sorayım. Bizi böyle böyle gitmeye mi zorlamış? Yani burada iki sonuç var zaten. Ya Kur'an ve sünnet... Bizi sen böyle git, sen böyle git demiştir, yönlendirmiştir. Ya da biz Kur'an ve sünnet böyle düstü doğru git dediği halde onu anlamamışız, birimiz böyle birimiz böyle gitmiştir. Hangisi doğru? İkincisi doğru. Aslında muhaliflerimize, muhalif bizden farklı düşünen Müslüman gruplara da aynı soruyu sorsak aynı cevabı alacağız. Bak burada da aynıyız. Peki sorun nerede? Metot da, metot. metot da yolda. Onu alıp hayatta tatbik etme meselesi Aynen, evet. Ben size söyleyeyim abi. Ben bundan 30 sene önce de aynı bu, bunun gerekli olduğunu düşünüyordum. Ama 30 sene önce nice yanlışlar yapmışım bugün fark ediyorum. O gün kitap ve sünnet benden sonra başlıyordu. Yani benim bütün yaptıklarım kitap ve sünnete uygundu. Ondan sonra kitap ve sünnet başlıyordu. Ben 10 sene sonra bunlardan bazılarını değiştirdim. Baktım ki kitap ve sünnet yine benden sonra başlıyor. Bugün sorulduğumda ben kitap ve sünnete uyuyorum. Kitap ve sünnet benden sonra başlıyor diyorum. Arkadaşlar biz kendimizi ölçünün kendisi saydığımız için Bakın Burada bütün kardeşlerimi öz yapalım. Allah razı olsun kardeş. Biz kendimizi bu işin ta ortasında gibi düşünürsek ve kendimizin dışındaki insanların da hepsini sapmış olarak düşünürsek bir hataya düşmüş olmaz mıyız? Bakın şeytanın bizi belki de kitap ve sünnete uyma çabasında olan bizleri en çok kandırabileceği noktalardan bir tanesi bu. Özellikle değerli kardeşler bunları söylerken yaşadığımız şeyleri üzerine şüphe oluşturmak için söylemiyorum. Elbette kitap ve sünneti iyi tanıyıp onlarla bu meselemizi çözeceğimiz konusunda asla şüphe duymayalım. Fakat şunda emin olmaya çalışalım. Bizler kitap ve sünneti çok az biliyoruz. Bizler kitap ve sünneti çok tanımıyoruz. Sorunumuzun başladığı nokta burası. Belki de tanıdığımızı bildiğimizi zannediyoruz ama öyle değil. İşte bu sebeplerden dolayı biraz muhalif olan insanlara müsamahakar davranabiliriz. Çünkü bir, bir adım öncesinde biz de onlar gibiydik. Öyle değil miydik? O halde Allah'ın bize hidayet etmesini her namazımızda, her rekatında istediğimiz gibi bizim aile akraba çevremizde olsun en yakınımızdan veyahut da mahallemizde komşuluk olsun hangi yakınlık çerçevesindeyse bütün insanlara halka halka yayılarak onlar için de hidayeti istememiz lazım. Kendi nefsimize istediğimiz gibi. Burada şu önemli değerli kardeşler. Asıl olan Allah'a nasıl kul olduğumuz. Yani nasıl Müslüman olduğumuz. Allah yarın bizi bununla ilgili hesaba çekecek. Hepimiz bu işin farkındayız. Doğuşta hepimiz benzer vasıflarla dünyaya geldik. Hiçbir şeyimiz yok. Dünyaya geldik. Daha sonra büyüdük. Kimimiz farklı meslekleri seçti iş güç olarak, kimimiz imtiyaz olarak farklı anlayışlara sahiptik, farklı kollarda çalışmaya başladık. Kimimiz otobüsçi olabilir, kimimiz elektrikçi olabilir, kimimiz mühendis olabilir. Ama asıl olan hepimizden istenen ve beklenen Allah'ın bizden istediği ne olursak olalım kendisine kulluk etmemiz. Doğru mu? Doğru. Evet. Mühendis, çok çalışmış, çabalamış, 3 vakit kılsa da olur. Var mı böyle bir şey? Amele, o daha fazla güç sarf etmek zorundadır, gece namazına da kalksın. Var mı böyle bir şey? Şimdi, Allah'a kulluk konusunda, hangi sınıflarda, hangi derecelerde olsak da olalım, Allah bizden, Aynı kulluğu istiyor. Farz kılmış olduğu şeylerle ilgili aynı şeyleri istiyor bizden. O halde biz bunu çok iyi anlamamız lazım. Hayatımızın hangi sayfasında olursak olalım bekar, evli iş sahibi, işsiz imtiyat sahibi sıradan vatandaş hangi statüde, hangi özelliklerde olursak olalım Allah'a kul olduğumuzu Asla unutmamamız lazım. Tamam da kardeşim bu zengin bir sürü imkanı var. Dolayısıyla Allah'a kulluk içinde çok rahat imkan bulabiliyor. Böyle bir bahanesi olabilir mi zenginin? Fakirin zengin için. Bir da zenginin çok meşgulüm, çok işim var, fırsat bulamıyorum deyip böyle bir bahanesi olabilir mi? Adam işi gücü yok. Mecburen tabii ki beş vakit namazını kılacak düzgünce. Böyle onu yani örnek göstererek kendini kenara çekebilir mi? Böyle bir şey de yok. Dolayısıyla Allah kulluk olarak hepimizi hangi içinde bulunduğumuz şartlar olursa olsun mükellef kılmış. Bir kere bunun çok iyi farkında olmamız lazım. Bunun da büyük nimet olduğunun farkında olmamız lazım. Hiç kimse kendi durumunu göz önünde bulundurup da başkasına rağmen ben farklı durumdayım deyip Allah'a mazerette bulunmaya çalışmasın. Çünkü Allah kullarını en güzel surette yaratmış, onların hepsinin genel olarak, Neleri yapacağını, neleri yapamayacağını, nelere güç yetiştireceğini, nelere yetiştiremeyeceğini hepsini tanzim etmiş, kimseye bu konuda bahane kapısı açık bırakmamış. Bunun için değerli kardeşler, işte aynı soruyu tekrarlayıp kendimize sormamız lazım. Biz kimiz? Biz hangi ismin, hangi kıymetin, hangi Ortamın insanı olursak olalım Allah'a kul olduğumuzu bilmemiz lazım. Bundan razı olmamız lazım. Allah'ın bize teklif etmiş olduğu şeyleri gerçekten çok iyi bilip onu çok iyi yaşama sahasına dökmemiz lazım ki adımızı koyduğumuz o Müslüman ismi gerçekten kendini göstersin. Yoksa kartta yazılı bir isim olmaktan öte geçemeyecektir. Bunu söylerken çoğunlukla şöyle bakarız. Benim sahip olmuş olduğum imkanlar, ben anlayışım, bana ait olan şeyler sanki daha normalmiş, muhalifi olan, muhalifim olan yani etrafımda e, bu düşüncelere sahip olmayan muhalif gibi duran, adı Müslüman gibi e, zikrettiğimiz insanlar, muhalif olan insanlar sanki e, onlar. Bizden kalite olarak düşükmüşler. Bir daha hidayet onlara gelmeyecekmiş. Biz ta, sanki sapmayacakmışız gibi bir bakış açısıyla şeytan bizi kandırır. Değerli kardeşler, şunu unutmayalım. Yaşadığımız sürece kulluk devam etmekte. Başından sonuna devam etmek. Ne zaman mükellef olduk, ölene kadar kulluğumuz devam etmek. Kimse kendi sahip olmuş olduğu kıymete istinaden bunun devamlı olacağını zannetmesin. Tıpkı nimetler gibi. Sahip olmuş olduğu nimetlerin, yani varlık olarak varlıkların sonuna kadar devam edeceğini zannetmesin. Allahu Teala neye sahip olduysak olalım, onu bizi imtihan etmek için bize verdiğini ve onun elimizden alınabileceğini asla hatırdan çıkartmayalım. Onun için kimliğimizle ilgili sorgulamamızı mutlaka her zaman çekedelim. edelim. Ben kimim? Benim sorumlu olduğum kimseler kimlerdir? Ve ben ne kadar o kimliğe mutabıkım? Sorumluluğumu ne kadar yerine getiriyorum? Ve değerli kardeşler bunları bırakıp ne kadar başkalarının sorumluluk alanlarıyla ilgileniyorum? Buraya dikkat çektiniz mi? Yani kendi kimliğimi, sorumluluğumu ne kadar yerine getiriyorum? Ne kadar onu bırakıp da başkalarının kimliklerini sorguluyorum. Başkalarının sorumluluklarını sorguluyorum. Başkalarına kadar Allah'a kulluk ediyor onu sorguluyorum. Bu bizim işimiz miydi? Ama dikkat ettiyseniz çoğunlukla bununla meşgulüz. Çünkü çoğunlukla şeytan bizi bununla meşgul ediyor. Bizim asıl kulluk konusunda Geri düştüğümüz meselelerle ilgili şeytan bizi daha fazla oyalıyor. Çünkü şeytan çok tecrübeli. İnsanların her çeşidiyle muamele etmiş. Akıllısıyla, delisiyle, iyisiyle, kötüsüyle, zenginle, fakiriyle dolayısıyla kimle nasıl muamele edeceğini biliyor. Sağlam, sahih akideyi elde etmiş insanlara gelip Fitne vereceği şeyle batıl, akideye sahip olan kimseye geliş şekli şeytanla aynı değildir. Sana vesvese edeceği şeyle başkasına vesvese edeceği şey aynı değildir. Dolayısıyla bizim bu konuyu çok iyi anlamamız lazım. Öncelikle biz kimiz sorusunun cevabını kendi nefsimizde aramalı ne kadar... Biz gerçekten kendimizi tarif etmiş olduğumuz şeye uygunuz. Bunu anlamaya çalışmalı ve bunda da kaypaklık yapmamalıyız. Değerli kardeşler, herkes kendi nefsini bilir. Herkes kendi nefsini bilir. Allah da bizi kendi nefsimizden daha iyi bilir. Size soruyorum. Kendi hatanızı hata yaptığınız zaman fark ediyor musunuz? Hata yaptığınız zaman. Fark edebiliyor musunuz? Peki, o hata yaptığımız an, o hatadan vazgeçebiliyor muyuz? Evet. Peki, hata yaptık. Hatayı fark ettik. Hatadan vazgeçtik. Hatayı kendisine işlemiş olduğumuz diğer üçüncü şahıslar varsa, ikinci şahıslar varsa, onlara gidip velev ki, Onlardan biz bazı konularda faziletli gibi dursak özür dileyebiliyor muyuz? Değerli kardeşlerim biz bu dini hak olduğu için seçtik. Kim bu dini aynı doğduğu zaman babası ona isim olsun diye verdiği için o dine devam ediyorsa zahmet etmesin. Çünkü böyle bir din ondan kabul edilecek değil. Bu dini hak olduğu için asla adaletsizliğe, zulme, rıza göstermeyeceği için biz bu dini seçmiş olalım. Çünkü Rabbimiz o vasıflara sahiptir. Yani Rabbimiz bizi hakka ve adalete çağırır. Kendisi de adildir. Öyleyse bizler sadece ona kul olmayı seçmiş, tercih etmiş olan kullar olarak mutlaka kendi hayatımız içerisinde var olan adaletsizlik, zulüm, herhangi bir muhalif durum varsa kendi nefsimize karşı acımasız olalım arkadaşlar. Bakın, eğer başkasında görürseniz zulmü, adaleti belki hoş görebilirsiniz. Kardeşinizde gördünüz, göz yumabilirsiniz, es geçebilirsiniz, müsamahakar davranabilirsiniz. Ama kendi nefsinize asla yapmayın. Çünkü kendi nefsimize açmış olduğumuz o açık bir aralık kapı bizi şeytanın büyük bir araziye çıkaracağından asla kuşkunuz olmasın. Öyle olacak. Çünkü dediğimiz gibi şeytan insanların her çeşidiyle muamele etmiş. Hatta Adem Aleyhisselam'dan beri de bugüne kadar tecrübeli yani. Yani onun tecrübesi çok daha geniş zamana ait. İşte bu sebeplerden dolayı değerli kardeşler. Ben özellikle şu sözlerimi sizlere sarf ederken kendi nefsimi de sizlerin önünde söylüyorum. Kendi nefsimizle meşgul olmayı çoğu zaman bıraktık. Başkalarıyla, başkalarını eleştirmeyle çok ilgilenir olduk. Bu bize şeytanın kandırmacası olarak dönmeye başladı. Biz belli bir zamanın Müslümanları olarak, belli bir zamandan beri Allah'ın dinini yaşamağa gayret eden Müslümanlar olarak kendi hayatımıza bakalım. Geçen sene Halim Ayıldız Ay nasıl bir insandı? Bu sene nasıl bir insan? Kulluğu konusunda o mesafeden bu mesafeye kadar, o zamandan bu zamana kadar nasıl bir mesafe kat etmiş? Ve gerçekten kendi hepsine, ailesine, çoluk çocuğuna, çevresine hayrı olan bir insan mı olmuş yoksa olamamış mı? Halim Ayıldız Ay Yıllardan beri böyle İslami bir camianın içerisinde ama hocam bir Fatiha oku dediğin zaman yıllardan beri aynı yanlışlarla Fatiha'sını okuyan bir adam durumunda mıdır? Böyle sıkıntılarımız var mı değerli kardeşler yoksa ben havai mi konuşuyorum yani? Allah bizleri affetsin. Gerçekten biz bunları düzeltmediğimiz için dünya düzelmiyor diye düşünebiliriz. Çünkü bizim dinimiz, asıl dinimiz bu işleri her ferdin fert planında bunları en mükemmel şekilde yaptığı zaman topluma bu güzelliklerin yayıldığı ve Allah'ın dininin bize o şekilde geri döndüğü bir anlayıştır. Yani fertler kendilerini teskiye etmedikçe, yani düzeltmedikçe kendilerini Allah'a iyi kol olabilme konusunda yani çaba sarf etmediği müddetçe ve böyle içinde bulunduğu yani cemaat halinde olduğu insanlara da güzel neşetlemeyi nasihatleşmeyi yapmadığı zaman felaket bizi bekliyor arkadaşlar. Hiç beklemeyelim ki. Yani kafirler Müslümanlara niye vuruyor diye düşünüp durmayalım. Kafirler niye Müslümanlara eziyet ediyor? Kafir'in yapabileceği Kabiliyetinde olan işleri yapıyor ya kafir. Ama Müslüman üstüne düşeni yapmıyor. Bizim gerçekten bu konuda çok duyarlı olmamız lazım. Ayrıca değerli kardeşler nasihatle ilgili söyledim. Çoğunlukla nasihat konusunda hep nasihat eden durumunda kalmayı isteriz. Ya da Birisinde bir yanlış gördüğümüz zaman nasihat edelim diye bakarız. Vallahi değerli kardeşler, ben bir nasihatte bulunayım size. Gidin kardeşinize deyin ki, değerli kardeşim bana bir nasihatte bulunur musun? Böyle bir şey yapalım, yapalım mı değerli kardeşler? Niye yapalım biliyor musunuz? Benim bir Müslümana gidip "Ey kardeşim bana nasihatte bulun demem kendi mi onu açmam demek? Onun bana bundan sonra söyleyeceği şeylere kızmayacağım demek. Bu söylemiş olduğu olumsuzlukları kabul edeceğim anlamına geliyor. Yoksa ben onları onun beklemedi ya bunları ondan beklemediğim halde onun gelip bana nasihat etmesi bazen çok ters olabiliyor. Adama diyorsunuz ki kardeşim Allah senden razı olsun. Şu şu hatan var. Bu eksikliğin var. Bak Müslümanız. Böyle yapmaman lazım. İyi de sen de şöyle yapıyorsun. Sen de onun farkında değilsin. Diyebiliyor muyuz? Çoğunlukla diyoruz. Yani nasihatler konusunda çoğunlukla ne yapıyoruz? Bana nasihat edenden nasihati alma değil, nasıl o nasihati geri çarpabilirim düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bundan daha öte bir başka adımı Gidelim kendimiz kendisinden gerçekten de nasihul emin olduğunu düşündüğümüz bir yani bize nasihat etse hakkı söyleyeceğinden emin olduğumuz insanlara gidelim. Allah senden razı olsun. Bana nasihatte bulun. diye isteyelim. Ve gerçekten o da bizi ha fırsatını yakaladım. Şimdi yedim seni. gibi bakmadan ben bu kardeşimi ihlasla, ihsanla, güzellikle nasıl hakka irşal ederim gibi düşünsün ve bize nasihat etsin. Din nasihattir. Hep duyarız bunu. Din nasihattir. Ama <gülüyor> biz bu din içinde nasihati çok yerinde kullanmayız. Nasihat nasihat bir büyük küçüğü söylediği şeyler gibi. Bak sakın bunları yapma. Bunlar da böyle, böyle almışız hep nasihat. Hayır. Aslında bir küçükten de bir büyük nasihat alabilmeli. Belki çok yanlış yapan birinden de çok bilgili duran birisi bile olsa nasihat alabilmeli. Çünkü dedik ya kardeşler, biz bu dine biz bu dine hak olduğu için girdik. Nasihat de haktan bir şeydir. Haktan bir şeyi yaş engelinden dolayı büyük küçük profesör çoban farkından dolayı asla reddetmeyelim. Böyle bir hakkımız yok. Bizim geçmişte bu dini anlamış, ve en güzel şekilde yaşamış ve Allah'ın da övgüsüne mazhar olmuş tabi olduğumuz o ümmetin ilkleri gerçekten nasihati böyle algılamışlar Allah onlardan razı olsun bizler de gerçekten nasihat alan ümmet olmalıyız adama bakıyorsunuz hanımı bir şey söylüyor gerçekten nasihat almıyor çünkü hanım hanımdan nasihat mı olur ya Böyle bakıyoruz. Çocuk bir şey söylüyor. Sus sus sen anlamazsın. Böyle bir şey mi olur ya? Eğer haksa, doğruysa bir düşün. Anlayabilecek bir şeyse mutlaka al. Ona, o hakka ulaşmana Allah belki de hanımını, belki de çocuğunu vesile kıldı. Haberin yok. Allah sana hidayeti yanına getirdi. Belki de haberin yok. Ha bunları söylerken... Tabii ki bizler bilgili ve donanımlı olmaya çalışmamız lazım. Hakkın ne olduğunu tanımamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Kalplerimizi, kalplerimizi ilimle doldurmamız lazım. Onların yumuşamasına ilimle yardımcı olmamız lazım. Bu olunca, bu girince, dolayısıyla Allah'ın, yani sana hidayeti olarak gelmiş olan bir cümleyi reddetmen artık zor olur. Bunun için değerli kardeşler, bizler cemaat halinde yaşamak, kalkışan, birbirinden istifade etmek isteyen insanlar olarak gerçekten bu meselenin çok iyi farkına varmamız lazım. Biz kimiz? Müslümanız. Biz Müslümanlar olarak bir başka Müslümanın hakkını ve hukukunu çok iyi korumamız lazım. Müslüman olmamız, nasıl olmamız gerekiyorsa öyle anlayıp önce sonra yaşamamız lazım. Bu konularla ilgili eğer düzenli davranmazsak, disiplinli davranmazsak Allah bizi bir dönemde yaşattığı ve sonra o dönemi geçirip gittiği insanlardan, herhangi insanlardan oluruz. Allah muhafaza. Ama bu dönemde içinde yaşadığımız özellikle Fitnenin çok çok olduğu bir dönemde Allah sizlerden razı olsun. Gerçekten bu manadaki işleri yapma adına böyle yerleri imar ediyorsunuz. Böyle toplantılar yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Ve bizler gerçekten uzakta da olsak, siz de aynı şekilde benzeri işleri yapan kimseler uzaklarda da olsalar onlarla gurur duyduğunuzu asla, yani hiç bir akıldan çıkartıyor değiliz. Biliyoruz. Bu işler bize sevinç verir. Ama Gerçekten şunu oturturalım mutlaka hak üzerine gitmesi lazım. Bu işlerin mutlaka hak üzerine gitmesi lazım. Şayet biz kendimizi hak zanneder de, kitap ve sünnette var olandan haberdar olmadan, kendimizi hak üzerine zanneder de hayatımızı sürdürürsek boşa yaşamış oluruz. Ve Allah muhafaza Rabbimiz bize azap etmiş olur. Yarın ahirette bunun farkına varmayız. Onun için bazen ince ufak bir şey bile olmuş olsa hayrı işlemekten imtina etmeyelim. Şu yapmış olduğumuz işler içerisinde çok küçük de sayılabilecek hayır dahi olmuş olsa onu mutlaka yapmaya çalışalım. Çünkü bilemeyiz o hayrın bizi hangi güzelliklere çıkartacağını. Bizi idrak edemeyiz. Yine ona mukabin Küçük de olsa öyle şerler vardır ki bundan bir şey olmaz. Bu kadarcık günahtan sıkıntı çıkmaz gibi bakarız belki kendisine. Ama asla günahınızı da azımsamayın. Şerri de azımsamayın. Böyle küçük bir şer gibi durabilir. Sen sadece basit bir düğmeye basmışsındır. Bundan bir şey olmaz diye söylediğini düşündüğün. Ama arkasından nice fitneler doğmuş gelmiştir. Ve Şeytan nerelerde çalışıyordur haberimiz yoktur. Bizim küçük gibi duran o işlerimiz nelere kapı açmıştır biz farkında olmayabiliriz. Dolayısıyla bakın geçmiş ümmetlerde adamın bir tanesi susayınca nasıl ki kuyuya indi. Kendi susuzluğunu giderdi. Çıkınca, çok affedersiniz, dili dışarıda bir köpek gördü. Ve bu köpek de aynı benim gibi susamıştır deyip inip kuyuya çizmesini doldurdu su. Ve o köpeğe su verdi. Ve bu sebeple cennete girmeye hak kazandı. Bu bir basit bir ameldi yani. Yani düşününce küçük bir amel gibi duruyor. Ama Allah o amelindeki var olan o ihlas ve samimiyet, o küçük ameldeki ihlas ve samimiyet sebebiyle Allah ona başka hidayetin kapısını açtı. Cennete girebilecek insanlar vasfında oldu. Onun için küçük amelleri asla ihmal etmeyelim. Bakın, herkes elindeki imkanlarla mücadele eder. Yani adamın 10 lirası vardır. Ama her şey 10 lirasıdır. Adamın 10 milyarı vardır, her şeyi 10 milyardır. O veren de, o veren de her şeyini verse, ikisi de her şeyini vermiş oluyor. Parasal değerler, rakamsal değerlere göre her şeyini veren her şeyini vermiştir. Dememişler ona sen 10 liranı verdin, sen 10 milyonunu verdin, arada 9 milyon 990 liralık bir fark var gibi bir hesap yok yani. Allah'ın indinde ihlasla takdim edilmiş olan şey gerçekten çok büyük değer kazanır. İhsanla, ihlasla takdim edilmiş olan şeye mutlaka önem verelim. Burada bugün gelişiniz, toplanmanız, bunun gibi geliş ve toplanmalarınız gerçekten Allah mübarek kılsın. Ve ben gerçekten de yani bu konuda çaba gösteren gerçekten de buranın imarı ile ilgili olsun yahut da Buranın hayat bulması konusunda aklından bir şey geçirse de, niyetinde olsa da imkan bulamayan olsun. Herkesi tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bütün hepinizden razı olsun. Çünkü bu tür müesseseleri yaşatıyor olmak, bu tür müesseseler de iş yapıyor olmak, gerçekten bizi cennete yaklaştıran, belki küçük gibi duruyor ama amellerdendir. Hiç azımsamayın. Yarın ahirette bir şey sizi ateşten korumuştur. O şeyin ne olduğunu siz bilememişsinizdir Belki de bu tür ameller çıkacaktır İnşallah Onun için İhlaslı olmak Bir işe Niyet edip O işi yapmaya koyulmak Gerçekten çok önemlidir Az dahi olsa Fakat O işi yapmaya imkan bulamasa dahi O niyeti taşıyor olmak bile Allah indinde zayi olmuş Boşa gitmiş bir şey değildir onun için Allah'a küçük bir şey yok. Yani Allah küçük şeylerin de değerini büyük verebiliyor. Biz insanlar küçük şeyleri küçük takdir ederiz, büyük şeyleri büyük takdir ederiz. Bilmeyiz. Bizim ölçülerimiz insancadır. Ama Rabbimizin ölçüsü şanına yakışır şekilde. O gerçekten bizim niyetimizde var olan o samimiyete istinaden bol bol verecektir. Ondan şüphemiz olmasın. Ama aynı şekilde günahtan korkma, günahtan kaçınma da benzer ölçülerde olmak zorunda. Rabbimizleri en doğru eylesin. Ben yaklaşık 45-50 dakikadır sizlere başınızı ağrıtıyorum. Dediğim gibi başta çok da ehli olmadığım halde bu gibi şeylerle önünüze çıktım. Sözlerim içerisinde eksik olan, yanlış olan bir şey varsa sizlere özür diliyorum. Nasihat etmenizi istiyorum bana dersten sonra ders içerisinde buyurun burada eğer nasihatimiz varsa almaya razıyım açtım yani yanlışım eksiğim e, ya da farkına varmadım neyim varsa bunu başlatalım evimizde başlatalım iş yerimizde başlatalım gerçekten başkalarından bize ait olan hatalar varsa bize dile getirilmesi tabi üstü buna uygunca yani adama nasihat ediyorum diye milletin içerisinde rezil etmeye çalışmak bu nasihat olmaz yani bu işin ustuğu bunu e, yapar yani bilir bilinerek bir şekilde yapmak lazım. Çünkü e, bir güzelliği elde edelim derken birçok yanlışla e, onu yapmayalım. Çünkü kalp kırabiliriz, yanlış işlere sebep olabiliriz. Ben sizden hakikaten bu işi yaygınlaştırmamız gerektiğini tekrar bir daha hatırlatıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Var mı söz olarak şunu da e, yapsak iyi olur diye ilave edeceğiniz bir şey? Var mı kardeşler? Efendim. Sizin katacağınız bir şey var mı sözlerimize? Allah sizlerden razı olsun. illa Amin. Allah sizlerden razı olsun. Amin abi. Bugün sohbetimizde hani biraz böyle ben hasbihal gibi yaptım. Normalde çok ilmi şeylerden bahsetmedik. Dediğim ya çoğunlukla zaten sizin bildiğiniz...